Aleyhi men'in nisa'i minel huruji mütezeyyinat mütecemmilat yine diyor imam üzerinde imamın diyor kadınların böyle zinetli bir şekilde tamam mı Cicili bir cili bir şekilde sokaklara şurabaya çıkmayı da ne yapacak diyor yasaklayacak diyor ve yecibu aleyhi men'in nisa'i minel huruji mütezeyyinat ve mütecemmilat yecibu aleyhi diyor bu, kim bu? hülül Emir bakın bugün hakimimiz yok ama babamız var. Bugün baba veli-i emirdir, veli emirdir tabii. Baba ne yapacağım? Kızını kızıyla hanımıyla dışarı çıktığı zaman böyle erkeklerin dikkatini çekecek bir elbiseyle çıkarmaması gerekiyor. Çünkü burada diyor vacibu aleyhi ay aleli'l-emr <gülüyor> men'u'n-nisai min'l-khuruc mutazennat mutajammilat. Kadınların çarşılara, pazarlara, yollara, şuraya, camilere Şuraya buraya gitmeleri esnasında diyor, böyle cicili bicili çıkmamaları için ne yapacak? Engel olacağım. Çıktıkları zaman engel olacak. O zaman tabii ki bu çok zor. Ama baba bu konuda gerçekten sorumludur. Baba kızını, hanımını veya da kızlarını ve hanımlarını elinden geldiği kadar gücü nispetinde Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışması gerekiyor. Tabii ki birçok şeylerden mahrum olacağım. Ama bir şey olmaz. Allah benden razı olsun. İnsanlar değil, amcaoğlu, dayıoğlu, teyze, hala bunlar, bunların benden razı olması olup olmaması önemli değil. Önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun Müslümanlar razı olup olmamasıdır. Çünkü tek kelimeyle her şeyden önce Allah'a razı etmek var. <gülüyor> Ve Allah'ın rızası doğrultusunda annenin, babanın, akrabaların, şunların, bunların haklarını korumak. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri içerisinde. Bunların haklarını korumak. Ama hava o kadar kirli olmuş ki, mesela düşünün bu an şu anda mesela gubar. Görüyorsunuz toz. Tozdan dolayı ne ay gözüküyor ne güneş gözüküyor. Bu tozda ne yapıyor millet? Herkes evinde oturuyor. Niçin? Çünkü bazı hastalıklara sebep oluyor. Şimdi bu açıklık saçıklık sokaklardaki açıklık saçıklık yine öyle değil midir? Manen öyledir işte. Aynen bu hastalıklı gubar gibidir. O zaman bir baba böylesi pislik böyle pislik yerlerde ne olacak? Baba çoluk çocuğunu koruyacak. Nereden koruyacak? Cehenneme odun olmaktan koruyacak. Tıpkı Allah Celle Can'ın söylediği gibi. Ya eyyuhen lezine amenu Neydi? ku enfusakum ve ehlikum nara, ve kudu hennâsü vel Allah Celle Celaluhu bunu Müslümanlara söylüyor. Kafirlere, Hristiyanlara seslenmiyor. O zaman birinci birinci mesele olarak nedir? Babanın çoluk çocuğunu ne yapması? Bu gibi şeylerden koruması ve cehenneme odun değil cennete Geçişinmesi gerekiyor. Tabii. Bu kıymetcözünün sözü biraz uzundur, baya uzatmış Allah rahmet isim. İnşallah gelecek derste şey yaparız. İnşallah. Hadıvallah âlem. Hadıvallah âlem. O sallallahu aleyhi ve sallamımmi ve sallamımmi sallamü ve aleyhi ve sallamımmi aleyhi ve sallamımmi aleyhi ve sallamımmi aleyhi ve sallamımmi aleyhi ve sallamımmi ve ve